son soru Türkiye'de cuma namazı kılınır mı? Kılınır Yani açısından. Türkiye'de cuma namazı kılınır mı? Evet, kılınır. Çok basittir. Hiçbir mahsuru yoktur. Çünkü cuma namazı şartleri şey şeyi nedir? İş üç hasta olsa bile kılınır. Cuma namazı kılınır. Cuma namazı bir şen ama bazı insanlar diyorlar ki işte cuma namazında halife lazım şu anda halife yoktur. Hayır. Bu şart değil. Bunu olabilir bir çiten alim koymuş ama cumhurun görüşü şart değil. Cumhurun görüşü biz cuma namazı kılabiliriz. Şimdi biz Londra'dayız Paris'teyiz, Müslümanlarız. Cuma namazı kılmayalım mı? Ha bizim devletimizde şu anda halife yoktur. Layık bir devlettir. Türkçe devlet. Cuma namazı kılmayalım mı? yok bunun ilgisi yoktur. biz kularız. çünkü asas olan Müslümanlar nedir bir araya gelip cuma namazı kılacaklar bunun şerti budur o da ilan olunacaktır bazı arkadaşlar hata yapıyorlar camilerde namaz kılmıyorlar bu bodrumlarda kendileri bir cemaat uyuşturup namaz kılıyorlar bu cuma namazı alimler gülüyor, yerine geçmez cuma namazın bir şerti kapısı açık olması lazım mescitlerde kılması lazım Ondan dolayı Diyanet'in imamları Türkçe beş vakit namaz kılınan şahsın arkasında Cuma namazı da kılınır. Bir mahsuru yoktur. Ve elhamdülillah bir günde Türkiye'de Cuma namazı kılınır. Hiçbir mutebar alim de Cuma namazı kılınmaz Türkiye'de dememiş. Ben buradan hodur meydan diyorum. Bir alim getirin beni. Kitap okuyanlar değil, alim. Var ise eyvallah. Ama hissi, cenzel, vallahi fıkıh üretiyorlar O bize lazım değil. Evet. Ee...